Bismillahirrahmanirrahim. Korumuz Reca Bayının fazileti. Reca Bayı üç ayların başlangıcı. İncisi yani, incisi. Şaban ayı üç ayların gümüşü. Ramazı üç ayların altın olmuşu bu tarandır. Reca Aslı özelliği dört haram ayı vardır. Velha buyuruyor. Minha erbatine hurum. On iki ay yılların sayısı Velham buyuruyor Tevbe suresinde. Minha erbatine hurum. Bunların dördü haram aylardır. Peki haram muhterem. Hürmet anlamına geliyor. Bu aylara sarı yapması gerekiyor. Bunlar da dört ay nedir bunlarda? Zilkade, zilice Muharrem, ricabeyi. Ramazan'a çıkınca önce şevval ayı giriyor. Şevval deniyor bana. Sonra zilkade ayı. Zilice ayların sonu bu varım ay bu yıl başlamış oluyor. Recep ayı o tek geliyor Recep ayı Tek geliyor. Her dinaması insanların bir takvimi vardır. Hristiyanların, Yahudilerin, İslam'ın, Budistlerin her bir takvimi vardır. İslam'a göre kutsal ay Yalnız İslami aylarda, kutsal, kutsal günler, İslami aylarda, Recep ayı. Günümüzde, Hüstan da kutsallaştırılıyor günümüzde, 20. Nisan diye. Yeni çıktı bu, sonra çıktı. Daha doğrusu 28 Şubat'ın dayatması oldu bu. Amaçları farklı da bunların. Arkası çok daha gebeli bu ay, bunlara böyle bir bidatı seviyedir bu muhtemelenler. Ne yazık ki Diyanet Teşkilatı da bu bir daha alet oluyor muhtemelen. Hatta öncü oluyor teşkil ediyorlar. Yani doğum gelisi olan Rebir ayında hiç seç çıkmayanlar yani sürü geçenler 20 Nisan'ın geldiğime bir kutum hafta seyreden hani bu Hristiyan'a benzemettir muhtemelen böyle. Allah korusun ben Receba'yı. Yalnız Türkiye'de bu tabii. İslam aleminde yok böyle bir şey. Demek ki Receba'yı Allah katında dört aydan biridir, haramadan biridir. Receba'yı gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle derdi. Allahümme barik fi Recebe ve Şaban. Allahümme barik Lena Recebe Şaban ebeli Ramazan. Okuyayım inşallah. Allahümme barik Lena. Allahümme barik Lena fi Recebe ve Şaban ebeli ne Ramazan. Anlıyor musun geliyor? Allah'ın bizlere Recep ayını şabayını mübarek kıl, bereketli kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Ramaz ulaştır. Yani ondan sonra canımızı al. Demek ki bir insan tabi nasip olur da kişi ölüm yaklaşınca Recep'e eriştir, şabayına erişir, bir de Ramazan'a ulaşırsa ulaşırsa ne oluyor? Elhamdülillah Sıhhat da kalkıyor bunlar böyle. Kalkıyor. Peygamberimiz amacını televizyonda, şerifinde Rızaş Şehrullah, Rıza Bayı Allah ayicele canlı. Ve Şaban Şehri. Şaban benim ayım diye Peygamberimiz. Ve Ramazan şu ümmeti, ümmetimin ayı. Peygamberimizi böyle bir taksi yapıyor Tevhid. hikmeti var. Rıza nedir? Şehrullah, Allah ayicele canlı. Yani Allah Teala Dönüş ayı, Allah Dönüş ayı, Tebaayı. <gülüyor> Ramazan önce arılmak, günah tarmak gibi böyle. Ya yani meleğimizin yaptığı her şey güzel temel. Her şey yerleşti şey güzel böyle. Farz namazını bile hemen de girilmiyor fazla namazına birer akşam arış. Her namazın önce sünnet var. Neden? bir alıştırma bölmene. Hemen kop, dünya işinden kop, hemen farza gir, olmuyor böyle. Bu Allah emirceye şaluhu. Önce süret kalınıyor. Bu nedir sünneta Kişi bu malevi hava alışacak, kendini Mevla'ya verecek, huzuru bulacak, bu atmosfere girecek, ondan sonra farza girecek. Ramazan'a böyle. Hemen Ramazan birdenbire haddeye girseydi, üç olmasaydı bu tabi biraz zordu muhteremler. Yani 11 ay günah yaşayan bir kişinin birdenbire Ramazan'a girmesi günahkar olarak ona insan bir şey Önce işaret eden birisi acaba geliyor böyle. geliyor. Lua Aleyhisselam Hazretleri Şehrullah. Allah'a böyle. Allah dönüş uyarı bir sinyal veriyor demler mi? İnsan sinyal veriyor bu E insanlar geri uyanın diye veren. Şaban Peygamber Ayı, Allah Şaban. Peygamber'e dönüş, sünnete bağlanma. Ramazan'da ümmet ayı bu, ümmetini ayırbuluyor. artık Ramazan ümmeti Muhammed'e elhamdülillah bol bol sığaplara kavuşuyor bir ay böyle. Bayrandan sonra eğer bu sığaplar korunmazsa neye benzer muhteremler? Mesela bir köyde, otak köyden biri işlere gidiyor, kadara giriyor, bir teneke yağ alıyor böyle. Bunu tırahtına koyuyor bunu arkadan. Yolda bozuksa ne yapıyor? Bu teneke çalkalanırken derinliğe dökülmeye başlıyor böyle. Hem döküyor dökülüyor gidip bakıyor. Ya kalmamış müşteriler böyle. Evet, yağ aldı böyle. Arasına verdi, sevindi ama onu eve sağlam götüremedi. Demek ki bir Müslüman Recep ayına, Şaban ayına, Ramazan'a kavuşsa elhamdülillah, kişi bunların değerlerini de bilse, ona bir kişi yaşasa ama bayramdan sonra koruyamasa ağrıta taşıyaması yani böyle. Evi mezara bitiremezse bunu hiç zahmetim böyle. Ne koruma gerekiyor böyle. Mesela arada bir bazı geceli oluyor böyle. Kutsal bir bara geceli oluyor böyle. Elhamdülillah ne de olsa iman zahit de olsa öbür camiler doluyor. Ama iş bitmiyor ki böyle. Yani, yani sene bir gece geceyle cami gelmekle o ahiret alemi kazanamaz mı? Zor böyle, kodile kadar böyle. Ve elhamdülü bir ziyaret-i ilallah. Allah'a kaçın. Firar bak. Allah'a kaçın böyle. Nereden? Bilalardan o terem der. Bilallah bir zehir. Her günah bir zehir böyle. İnsanı zehirleyen Yaşaya şey böyle anlattır. İçki değil mi? Zehir insana böyle. Uyuşuyor zehir insana böyle. Kuvan sistemini bozuyor. Yani her güne zehir aslında böyle. Açık gezen bir kız hanım. O da zehirleniyor. Öyle bakışta mı böyle? Göz yemesi böyle. böyle. Göz yemesi var. Yani açık gezen bir kız kadın. Tabii sıcak havalarda daha da aşırı oluyor böyle. Hatta aşırıdan çıkıyor, patlama oluyor böyle. da patlama oluyor. Sır güzel görünsün diye yani bir şey giyse bile bir yer değil böyle. Sır güzel görünmek için bir şey giyse bile açır dışarı çıkıyor. Tabii gözler dikiliyor muhtemelen böyle. Bakıyor böyle. böyle. Gözler bakılıyor. Ne oluyor? Göz değmesi oluyor. Göz değmesi o Gözlemesi adı şerifinde deveyi kazana insan mezara götür bak. Ölüme sebep olabilir gözlemesi böyle. Eşya çatlatır çatlar eşya. Eşya bir tane şey, pat diye böyle. çatlayabilir. Gözlemesi böyle. şey. Peki ne oluyor şimdi bunlar? Eve gider of of atlar. Atlıyor da sıkılmıyor. Gözlemesi kalbe vurur. Gönül sıkar. Sıkıntı yapar, kaptan böyle. Sonra başarısı başa uğratı böyle. Önce kaptan başlar, göğü zeymesini böyle. Kalpten bir sıkıntı böyle, paktır, of der böyle. Oflar böyle, oflar böyle böyle. Sıkıntı işlerine kalır, sonra şeyde başarısı, neden bu? Stres mi yok? Ya i̇şte bu, göğü zeymesini tutar. Demek ki her hastalık bir zehir muhtemelen. Her hastalık bir zehirdir. tövbeye acil etme gerekiyor. Şimdi hastalıklar bile eğer erken teşhis korunursa hastalığa erken tedaviye başlansa aç açma şifa buluyor. Hatta en tehlikeli hastalıklar bile erken teşhis ile erken tedaviyle iyi olabiliyor muhtemelen. Ama hastalık çok artık ertelendi hastalık böyle. İşten geçti. Evet gider ama işten geçti. Böyle böyle. Günah da böyle muhtemelde. Böyle. İnsan ne kadar erken dönüş yapabilirse kolay olabilir böyle. Çünkü her günah kalpte bir siyah nokta oluyor. kalp basandırıyor kalpte böyle. Siyah, karanlık yani. Kişi tevbe etmeden de günah devam ederse kalp kararıyor. Kalp kararıyor. Böyle. Kalp karardı mı artık o kalp, o gönül duyarsız olur. Duyarsız. Böyle. Beramet kalmaz bir Şefkat kalmaz böyle. İmanın zayıflar bitir artık imana gider. Bunun içinde ne oluyor? Böyle. Yani böyle bir kimse yani kalbi kararın kimse Allah korusun. Önce mesela bir cinsellik bir yani böyle bir tecavüz gibi bela yatanıyor ama yetmiyor yani. Acıma duygusu yok böyle böyle Acıma duygusu kalmıyor. Vahşi canaballaşmış bela yani. öldürüyor, böyle beni yani kesiyor, asıyor, yakıyor. E, i̇nsan yapamadır. yapmaz mı Yapmaz yani? bu Neden? Demek ki günah işte işte artık kalbi tamamen kararmış. Kartıma kararmış, tam kar papastarmış. Karanan kart ne olur? Sıkıntıda, darda, bunalımda, huzursuz altıykenisi. Bu kişi ne hep şey yapar? Allah korusun bela. Terörist mesela böyle. İtfana e, vurur. Neye vuruyor bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bir gün bir gene aynı şey madde diyor. Şubede hesabına Helekel müsebbifun Helekel müsebbifun Müsebbifun Helak oldu, helak oldu müsebifler, müsevifler. Kalmizm ya resşahallah Soru sahabe Kim onunla yarışıyor o müsebbifler? kulü Şerfi Günah devam eder, ne der? Giderde tevbe ederim yine tevbe ederim Açık eder mesela, önce işte kapanırım, işte içi günce namaza başlarım, işte şunun emriki oynamaza başlarım. Bu Peygamberimiz, illerde tevbe ederim diyenler helak oldu, helak oldu, helak oldu. Yani onlara tevbe nasip olmadı. Neden? Niye bugün tevbe edemiyor? Niye tevbe edemiyor? Demek ki kalbi katılaşmış, kalbi kararmış var. Günahlar huyu olmuş, günahlarında bir bağımlılık olmuş. Ama terk edemiyor bugün. İleride ne olacak? Günah devam ettiğine göre kalbi daha kararacak. Yani hasta atacak daha böyle. Yani bugün tedavi olamayan kişi efendim altı sene, bir sene, iki sene, beş sene olacak. Artık o midelatine çürü gider muhtemelen. Al ciğer çürü gider böyle adamlar. Ama böylece. Bunun için Duyu Aleyhisselam Hazretleri acilû acilû böyle. Sevi acil ediniz ölmeden önce. Bir Allah dostu şöyle bir söz söyle muhtemelen Allah dostu'nun biri. Zor amaçlı memnun zamanlar adı yazmamışın kim olduğunu ey nefis diyor. Ey nefis hale kadar günahattan zevk alacaksın. Ey nefirdan zevk alacaksın. Tevbe taslığı değil ki bir de onu tat. Tevbe taslığı değil ki bir de tevbeyi tat yaratanlar. Biri vardı adı Biş Bişi Hariz denen bir kimse. Başta İmam Mazlanı Nosturay doğdu kendisi ama modern dönemde yaşadık kendisi Bağdat'ta. Genç yıllarında işi biraz tersmiş mutlaka yolu yerine tersmiş. Yolu yani, ters belli belli. Alkolikmiş belli. Şarap işi. O dönemde satın müdük yanında şarap, yasak. Şirat var, koronik var, yasak tabii satın müdük verecek. Ancak gizli evlerde içiliyor Gizli evlerde içiliyor evveli. bak böyle. evveli. Eğilin içerisinde odada bir ortaya bir hasır işliyor böyle. O da pişir. Bu da tam alkolikmiş böyle. İçkiye gider, tabi kavga eder, döver, dövüşür, şunlar bunlar, eve yaralı gelir, şu kalkıyor eve gelir. Artık hanım evli, hanımından bundan bıkmış. Anabasından bıkmış artık bundan. Herkese yaka sürüyor konu komşumundan ver, Öyle pisi bir şey mi böyle? Bir gün yine alkollü giderken yolda yapılıyor böyle bir sağa bir sola böyle. Yani beyin kaybediyor böyle kontrolü. alkol beyne vurunca beyin kontrolü kaybediyor. Yürümeden değişiyor böyle. Konuşması değiştir, Bir alpası ağız bir kağıt görüyor yerde. Hafif rüzgar Kağıt böyle bir kalkıyor, iniyor, oraya konuyor, buraya konuyor. Tam bu bir yaparken bir tarafa, önüne kağıt geliyor. Bir bakıyor, kağıtta Allah'ın ismi şerifi var. Onu görüyor. Daha başka bir varsa, onu görüyor baştan böyle. Allah yazıyor böyle. Allah'ın ismini görünce, o durumda, yani yürümete zorlanan bir alkolü o durumda ne yapıyor? Eyvah! Benim Rabbimin ismi şerifi yere sürüklener efendim. Hemen eğiliyor oraya, kağıt alıyor da böyle. <gülüyor> Tuzlu silik görüyor, temizliyor, öpeyiyor bunu, yüzüne sürüyor, bunu cebine koyuyor böyle. Bir yerine tabi, evde de bunu güzel bir yere koyuyor bunu böyle. Ertesi günü tabii yine içkiyle devam edecek insan böyle. Edecek ama o gece, yani bu iş yaptığı gece Bağdat'ta bir Allah dostuna rüyasında emir veriliyor. Yani bir Eylullah, Allah dostu alim, halim, selim bir kişiymiş. Yani Tanrı bir kişiymiş kendisi. O çevrede rüyasında buna bir emir veriliyor. buyuruyor ki Rabbim ilham şeklinde kendisine benim bir kuluma git işimin benim bir kuluma git ona söyle önüp kulluğu kabul ettim o benim islimi ete, saygı yaptı benim kulluğuma kabul ettim ona söyle demiştim bana gelsin ona söyle uyanıyor bu alim uyanıyor böyle Allah bir şey bine arız yok kişi var bildikleri ya alçuluk. Namazıcık birazcık neşten böyle. Böyle bir insan ama mevrem buyurdu ilan şeklinde yani kendisine. Ona söyle, onun kulunu kabul etti mi dönsün? Düşünüyöşe kendi kendine, o rüya herhalde şeytanı diyor böyle. Yani bir şey gibi bir alçuluk. Allah sece görmemi insan Allah'ın kulunu kabul etti mi böyle? Yatıyor bu. Uykuya dalıyor. Yine ikinci defada benim bir şiir söyle. Ona söyle. Ben ondan razıyım. Bunu kullanmayı kabul ettim. Dönüştü bana gelsin. Uyanıyor, kendi düşünüyor. Olamaz yükünü kendine, kendine böyle. Yani bir gibi şey bir insan yani herkes yakası iki böyle. Allah bunun kula kabulü olmaz böyle bir şey. Tekrar yatıyor. Üçüncüs de burayı görünce bilir ki halktır bu böyle. Sabah oluyor. Evine gidiyor. Bir şey evine gidiyor. Kapıyı vuruyor. Hanım çıkıyor. İçeriden dayanıyor. Sesleniyor. Kim o? Bir şey evde mi? Yok. Nerededir? Ne Nerede olacak? Meyana Ne olacak? Boşuna dair. Öyle mi? Hangi meyana gider? Bir şey falan yere gider. Gizli tabi böyle. Bilmiyorlar olduğunu, falan yere gider. Orada içi içki iç böyle öylece şimdi demir vezaretine verince beyan ne gidiyor? da anlaşmayış Bir var. Bişir bişir harı. Beyan sahibi çıkıyor. Ne var? Bişir bir, bir harç buradan mı? Burada. Ne abi içki şu anda. alkolük. Ama o şaşırıyor işte bunu görünce Tanı o dönemde herkes saygın bir alim öyle makamdan. Salih kimse. Efendim ne var? şaşırıyor. Ona söyler diyor, biraz yanına gelsin. Bana bir haberim var diyor bana. İşine giriyor. Diyor ki bir şeye falan diye alim geldi. Seni çağırıyor. Sarı bir haber getirmiş. Hem çıkıyor. Çıkıyor dışarıya. Bunu görünce bir şeyini tabii şaşırıyor belki. Hayır ne var diyor? yarı haroşa ama. Ya tamam mı işini yani, kafamızda yerini bulmamış. Diyor ki. Bana her Allah için emir verdi bana abi Emir verdi. Git bir şey söyle. Bir anda razı oldum. Bunu kulluğuma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Bir şey değişiyor benim. Birden bire değişiyor. Ya, ya! Allah bana kulun mu dedi? O Allah bana kulun mu dedi? Ben. Üzer. Allah bana kulun mu dedi? Kulum dedi. Ya, döndüm Allah'ım sana. Teybih edelim Tevbetlerim tam bıraktım ona böyle dedi ya başlaya gitmeye. İçkisiyken ya oturlarmış as üzerinde, ayakkabı çıkararmış bana. Ayakkabı işte bak ayakkabısı. Bu gitmeye başlayınca o meran sağından var, bir şey bir şey ayakkabı burada kaldı, kalsın. Hadi ben tevbetim derim gel deme. Adı ondan sonra ben tevbetin ayaklarım yanlatı diye hep yanına gelmiş. Adı ona kamy bir şey hafı diye, hafı yanlayak anlamına geliyor beni. Adı bir şey hafı diye gelecek. Adı tam o gün evi diyor muaterinde, o gün yani günüz ben evine gidiyor, hemen banyo görüyor, o zaman banyo var bilmiyorum tabu derinde de beni. Yani bir kusaptı alıyor beni muaterinde. İki dakika TB namazı kılıyor, silah veriyor, isteye kapanıyor, Allahım. Affet beni Allah'ım diyor. Ben sana isyan ettim. Yanlış yollara gittim. Çıkmış yollara gittim. Ama sen beni kul atmamışsın yine Allah'ım diyor. Ne olur bana kabul Allah'ım. Affet Bir ağlama başlıyor. Ne bir bağlama? Feyizim var. Feyizim böyle, böyle. Bu olur böyle böyle. Yani dönüş yapan bir kimse hepimiz olur böyle. Yani hepimiz Hepimizin tabi günahımız var da hepimizden böyle. Bir kimse allah geleşi Celleşalü'yü tam böyle sıdkı tebbi etti mi? Yani her günahdan kopup Allah'a tam döndü mü kişi sıdkı ile, ilahsı ile, samimiyetle nasıl tebbi oldu mu? Kulun bir anda günahları kalbine parlar mesela silinlerle böyle. Kulun bir anda böyle. Bir anda, bir anda böyle. Kula bir harfilik Kuş gibi beraber olur. Gönlüne bir açlığa böyle. Bana denir, işte bir sudur. Kesur böyle. Gönlüne bir açlığımı alıyor. Bir huzur, rahatlığından bir de o zaman buna male-i gelir. Feyiz böyle. Cezbe gelir. Allah Allah'a çekilme. Allah'a başlar. O <gülüyor> halde bir şey, tabi dönüş sonra önce tevbe sonra ilim okuma başladı böyle. Zamanı büyük bile mahsus oldu kendisi. Yalnız bunun bir kerameti açıkmış. Herkes biliyor ki kerameti. Yoktur. Ne bunun kerameti? Bunun gittiği yollardan, tabii o dönemde hayvanı var böyle. hayvana çare götürüyorlar, çobana götürüyorlar. Buna gittiği yoldan, yine geçerken kovruğunda yine keçiler, oraya bir istemez mi yoktu böyle? Işıkı atmıyorlar, idrak mı var böyle, böyle? Bunun gittiği yoldan böyle. böyle. Yine bir gün çoban, Akşam sürece getirirken bakıyor aa ilekler başlıyor İdran'ım. Dökme böyle. Şarşar derken, eyvah bir şey olmuş diyor muhtemelen. Bir şey ölmüş böyle. Bir gün Hazreti Bişir toplamış böyle Müslümanları uyarmak için Müslümanları yani henüz tam dönüş yapamayanları toplamış bunları. Bunlar nasihatta buluyor asabete bulunuyor bunlara. Hemen tebbi etmeye, yani tebbi gecikmemeye, bunu teşvik ederken, e, kimi işte yarın yaparım, işte öbür için yaparım, hele dün şöyle oldu bakalım, bugün ne olacak bakalım derken böylece, şu cevap'e bakıyorum Dün öldü diyor, dün öldü. Karanlar gömüldü, tarihe kavuştun, bitti o. Beni bırakın. Bugün o da can çekişiyor. Ömür birkaç saat kalmış. Bugün can çekişiyor. O da ölecek. Yarın daha doğmadı. Daha yarın doğmadı. Yani an şu an. Yani gün yok. Tevbe de an şu an. Dün öldü. Bırak dün böyle. Karanlar gitti böyle. Bugün, bugün can çekişiyor artık. Yani ikinden sonra artık can çekişiyor. Sabah ve biraz diri gençti. Salkı böyle. Can çekişti. Yarın daha doğmadı da, dolayıcı belledir Hemen tebirt gerekiyor buyur. Rüyab ayında siyahlar kalkıyor benim müterimler. Bu ay sadece yeri Bu Kerime kelimem böyle kim bir hasene yaparsa on katı siyah vardır. Bu yalnız bu ümmete mahsus öcemüterimler ben. Mez mahsude Rabbim Peygamber'in hürmetine bize birer bir vermiyor. En aşağı bir ondan başlıyor. Hangi amel hangi amel Allah katında kabul olmuştu onlar ama Kabul kabulmuşlar böyle. İnsan bir lira verdi, onunla yazılıyor. İki yat namaz kıldı 20 lekiyat cevabını alıyor böyle böyle. Ona kalkıyor bunlar böyle şeyler. Ne fiyoriçe be bir sebebine ne gibi o desse işte, 70'e kalkıyor böyle. Sıhaplar burada 70'e kalkıyor böyle. Şaban 700, Ramazan 1'e 1000. Ramazan 1'e 1000 muhtemelen böyle, böyle. Yani şu Recep ayında elhamdülillah birkaç sayı gelir inşallah. Demek ki sıhaplar bu 70'e kalkıyor. 70'e kalkıyor böyle şey. Peki ne yapmak gerekiyor Recep ayında? Özlem ibadet yok boyun muhtemelen. Oruçturmak, adı ı hakkını hakkında had-ı böyle. Bunun dışında işte şöyle böyle namaz bunlar, bir bunlar aslında bunlar böyle. Yani hiçbir bir şey kalem yok bunların böyle. kitapta yazmışlar ama kalem yok böyle. Yazılmışlar kalem böyle. Kitaplara kalem yok bunların böyle. Yani sonradan çıkıp bidattır bunlar. Ne gerekiyor? Kazan namazı vardır. Kazan yani bir nafile ama ne kadar sevap olursa olsun, abartılsın, büyük olsun, iki yaratı faz kazanın yanında hiç kalır muhtemelen böyle. Kaza kaza kazanamaz mıhtemelen böyle. Elden geldiği kadar önce tevbe istiğfar bu ayda. Tevbi istiğfar mı? Tevbi istiğfar dille değil muhtemelen böyle. Genelde cuma geceleri camide tevbe ediliyor. E bir ara bir teve safı Admetim gezdim kastettim musettim akurtukur ecböylem bir pophan gibi şaflıyor böylece böyle. Kimsin onu bilmiyor. ben. Oradan çık ana hedam olmuş öyle. Geliyor da benim. Teve aslında Allah dönüş böyle. Kopluk olan böyle. Kopmam gerekiyor ben. Gönlü kopmalı gerekiyor aslında böyle. dönüş gerekiyor. İnsanda mutlaka bir değişim olması gerekiyor. Farklı olması gerekiyor. Tevbe sonucunda. Böyle gerekiyor. Elden geldiği kadar da kazan namazı. Tövbe ile kaza namazı af olmuyor. Oruç kaza varsa af olmuyor, ile. Ne af oluyor? Kaza bırakmakta o da günatı. O günü affoluyor. Yani kazaya bırakmanın günü affoluyor. Namazı aslında affolmuyor ama böyle. İlla ki kazanın namazı oturuyor. 50'ye kadar evvel işte vaktim yok. Var vakti muhtemelen böyle. Yani bilgisayar başında, telefon başında, televizyon başında, kanallarda, kumanda elimizde, çay denlerken her şey vakit var. Mahsir derken böyle, mahsir derken. Bir evliya sormuşlar. evliya sormuşlar. Demişler ki ya senin ne güzel halin var. Devamlı huzurda böyle. Ancak çok zorun olsa konuşuyor. Hep Allah zikriyle bir huzurda böyle. bunu soruyorlar. Senin hocan şeyin kim acaba ya? Ne sen bu terbiye eğitimi? Bu huzuru buldun böyle. Gülüyor. Benim şeyimde kedidir, kedi. Memşeğim kedi de böyle. Allah, Kedi şey olun ve Hayvandan memşeğim kedi de böyle. Peki nasıl oldu bu diyor. Bir gün oturuyorum odamda diyor. Eskileri akşe evler tabi böyle. Kelpiş evler. Eskiler çok tabi. Fareli sıçan çok böyle böyle. Bir de emre baktım diyor. Bir sıçan fırladı diyor. Bir deliğe girdi diyor böyle. Hem kedim de vardı bir yata böyle. Hem de fırladı diyor. Yakalayamadı ama. Yakalayamadı ama diyor. O diyor şena girdi deli gördü ya diyor. Oturdu direğin başına böyle böyle böyle. Sanki özel eğitim almış böyle. Sanki uzun yolda eğitim almış böyle. Öyle oturdu gibi ayaklarının bir bütünü böyle böyle, büktü, böyle, böyle diyor. O çeneli açtı böyle diyor. ilk gözü şeye böyle, böyle. Hiçbir bakmıyor bak baktığına. Ona diyor. iki bakmıyor böyle, böyle. İki gözü delikte hem atlayacak Tam böyle o durumu, o pozisyona girdi. Altı günüme göre dedim. Bir ayrı bir kendisi. Kuran böyle diyor. Kediye baktım, baktım da diyor, o zaman uyandı gönlüm benim. Dedim ki diyor, bu kedinin burada bu durduğu gibi ben de Allah'ın uzun da böyle diki dursam kendimi tam Allah'a versem Celle Cahre'ye diyor. Yani her şeyde kopsa Allah kendimi versem hiç boş kalma dedim. Bu işte benim düşeyim kedi bakındı Kedi bari. Yani Allah'a dönüş böyle kula değil evet bari. işte erem namazı kılıyoruz Tabi Elhamdullah Allah şükürler mühtelemler. Bu da bir emir dinlemedir böyle. Ama acaba namazda bir şey alabiliyor muyuz acaba? Yok bu namazın tadı var Bir çayın tadı var. Çayın tadı var, kişi bakıyor, çaya bakıyor, of, bu iyi olmamış bunun demir böyle bak. Bak, her bakıyor, bunun tadı, bunun demir olmamış böyle bak. Bir baklığı böyle, yok katı olmuş, yanmış, şeker az, suç al, bu suat böylece. Yani her şeyi tam olacak böyle baktığında. Her şeyin bir tadı var değil mi? Her şeyin tadı var. Namazı yok, tamazın tadı. Namaz her ibaret namazda. Namaza, kıyam var, Fatiha var, zam var, sübârekâf, ettiyatı var, var salı ı var, sübârekâb-ı azim var. Var da var mı? Tabi? Nedir bu? Maneye bir geniş bir sofra böyle, böyle. Yani eti, balkabası, sevgisi, meyvel, hepsi var benim. Ayakta evvela tekbir. Allahu ekber. Allah'ın bütü hatırlama. Eğer kaldırıyorsa, atı Ekber. So, Eğer bağlama dedi Allah Cereshanı tamim tamam, teslim etti istimgesi tam Yani gerçekten namaz öyle anlamır ki namazın her hareketin farklı anlamın namaz evveliye. Ayakta kıyam deniyor, ayakta veriye böyle, böyle. Kıyam neye benziyor bu? Mahşeri yerinde hesaba çekimini bekliyoruz böylece. Yani sıra bize gelecek, sorgudan başlayacak. Mahşerinizi böyle, ayakta böyle. El bağlamışız, boyun bükmüşüz, eyvah! Sıraçlı bana gelecek. Dünya hayatı bir hayaldir, dünya. Dünyada bir hayat vardı böyle. Bir saniye mi geçti, Damaz geçti, saniye mi geçti, hayat dünya hayatı bitti böyle. Ona benzer böyle hadis buyu buyalesi madretleri Recep Recep-i e şehr-i azim Yudayfullah-ı pi hasenat-ı Recep ayı Allah katında muazzam bir aydır. şehr azimin, azim Azim heybeti büyük bir aydır Recep ayı. E Allah bu hadisiyatları kattar böyle. Kattar kattar böyle. Yani kul ilasına, ameline canlılığına göre canına göre, canına göre aynı duayı 50 kişi okur hepsinin sehabı farklı oluyor böyle. aynı tezba 50 kişi okur hepsinin sehabı farklı oluyor şey. Recep Ay'ın gemisine Recep Ay'de bindi muhtemelen Recep hadi uzun da özeteyim inşallah Nuh Aleyhisselam en çok dövülen böyle, oraya bir peygamber böyle. Durma insanı davet eder. Kaç yıl? 950 yıl bağlı. 950 yıl mı? 950, 950 yıl, o ömür uzun böyle. 950 yıl, durma insan davet ediyor böyle. döver tekme toka, odunla sopa düşer, bavulur. Kaldır orada, yara beş yaşında. Kendine gelince böyle zor aya kalkar, evine gider. yaraları geçti mi, yine çıkar, yine başlar dağıtır. Aradan geçti, tam 950 yıl geçti. Kırk yaşında peygamber oldu. 1000 yaşına 10 yıl kaldı böyle. 1000 yaşına gelecek. Ama bir girette saçakalı, beyaz yok ama o dönemde. Doğal dünya. Her şey doğal böyle. Suatı kendisi. Ve herhalde bu nu, artık bırak daveti, buna iman gelmeyecekler, bir gemi yapar. Nasıl yapıyor? nedir gemi yapar, bilmiyorlar ki gemi yapacak Cebrail Aleyhisselam geldi, onun gözetiminde üç kat bir gemi yaptık böyle, çok büyük gemi yaptı. Vahşayanlar bütün hayvanları aldı, yusunları aldı, yiyecekleri aldı içine ve mevlam dedi ifaretten bir tandır vardı. Ekip işleyen yer. Havva annemiz ekip işleyen yer. O tandırdan su yerden patladı böyle, Cık su böyle. İflaketen böyle. Kurgul patladı. Böyle mevlam. O tandıra patlayınca gemi bin. Bin gemiye. Altı ay vadeler var. Altı ay Yemine kaldı. Altı ay var derimde. tam der, Altı ay. Devamlı ama yağmur yağıyor sürekli böyle. Gökyüzü kapalı böyle. Yerler su fışkırdı. Gök'te sanki kırk sene kurak oldu daha önce daha böyle. Kırk sene kurak oldu. Yani suların çoğu havada depolandı şeklinde Depolandı bu terimde böyle. Devamlı yağmur. Gökyüzü kapalı güneşi yok böyle. Böyle bir şey görünmüyor. Gökyüzü karanlığı devamlı yağmur. Kara görünmeye altı su. Dağlar gibi de dalgalar böyle. O gemi bir aşırı bir salınır böylece. Yetmiş küsur insan içerisinde bunlar böylece. Altı ay böylece. Gemin dolaşıyor oradan buraya böylece. Maram'ın 10. döneminde otururdu. Elhamdülük Kur'an'da Feth Aleyh Cudi'yi Vesale Cudi'ye, Cudi Dağı var. Cudi Dağı böyle. Şırnak'ın çırp işçisi var. Şırnak. Çırp işçisi. Orada bu işçisi muhtemelen. Aşağı yukarı 2000 metre. Orta yüksekliği. 2000 metre. Demek ki o kadar yüksekmiş ki. Ancak su çekilince orada oturdu. 2000 metreye oturuyor, su çekilince. Ve ya sema arada tut söylüyorum. Ya yer suyunu yutma başta. Göreme mağarası su çekmeye başladı. Ondan sonra ne oldu? 2000 metre rakımda öyle oturdu. 260 metre herhalde. İşte gemiye bindi de Recep Bey'in de bindi. Osman Bey. Oraya gemiyle bindi. Nuh'un gemisine binenler kurtuldu. Olmasaydı İkinci dünya insan nesilleri ondan geliyor. Bu doğal dünya bunlar, o da nesil geldi. Günümüzde tabii böyle bir gemi yok muhtemelen şimdi. Bir daha bakar. Bizim gemimiz nedir? Tebii istifhamdır. Tebii istifham alacağım. İnsan biraz düşünse şöyle sağ insan düşünse, sağ duyusuyla. Sonuç ne? İnsan istediklerine gitsin böyle. İdeolojiler, sapık yollar böyle. İnan sistemleri böyle. Sapıklıklar böyle. Bağırmalar, çağırmalar, şunlar bunlar sapıklıklar böylece böyle. Biraz daha zamanımızda gençler bunları kullanıyor. Gençler mutluları böyle. Yani asıl o sapıklar lideleri, patronları onlar dışarıdan para alıyorlar. Yani, Taşırıyorlar bunlar böylece. Onların jetlerine dolu, midelerine dolu lüks yaşıyorlar. Zavallı gençleri kandıyalım. Zavallı gençler kullanıyor Zavallı gençler böyle. Onlar tabii uyuşturuyorum, alışturuyorum bunları böylece. Yani acıcılacak hal muhtemelen. Zavallı genç muhtemelen böyle. Genç yaşında tabii çalışmada ölüyor. Şubu ölüyor. İmansız gidiyor, dinsiz gidiyor. gidiyor hem dünyası kararıyor, hem arkada kalanları, yakınları dönüşe döküyorlar, hem de git böyle. Yani tek çare, Allah'a dönüş muhterem, Meyla dönüşü böyle. Çünkü son nedir? Sonuç ölüm. Mezar böyle. Mezar muhteremler böyle. Bir, bu muhterem birisi, işte kendine bir yokluyor, Gönlüne bakıyor, kendi kendini beğenmiyor kişi böyle. Yani gönlüne bir Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, din kaygısı, din hizmeti. Din inşaAllah'a Allah'ım iş yapma. Yok bakıyor sen böyle. Kof böyle, gafete böyle, namazı kılıyormuş böyle. Eline gene bir camiye gidiyor, namaza gidiyor, çıkıyor dostlarına görüşüyor, Oturuyor cami kahvesinde. Şubadayken böyle kendimi şey bir yokluyor. Ben diyor bu durumda ölüsem kalbini sıkar. Gafret ben diyor. Böyle. Uyanamadan gönlüm benim böyle. böyle diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor. İnceliyor. İki şey var kalbim pasını silen Kur'an ve ölümü hatırlama. Ölümü hatırlama böyle. Oturuyor Ölüm hatırlamaya başlıyor işte. Öylece şunlara bunları. hayalen şey hatırlamak duruyor ama yetersiz. Uyamıyor yine gören. Yine katı yine gören. Şöyle şey. karar veriyor bak. Uygulama yapmak. Yani bu yollar öyle kolay değil mu? Allah yolu kolay değil Çoğu çocuğunu gönderiyor. Babası, annesi onlara gönderiyor Kimse de kalmıyor. Evi de kasabanın dışında böyle. O zaman da uçak elektrik şey, yok karanlık gündüz odan ortasına bir mezar çukuru kazıyor. Şantopek askerler tam ortasına mezarın çapında eni, boyu, derinliği mezarın çapında bir çukur kazıyor o ortaya böyle. Yaslamazını kılıyor. Yaslamazındaki nem yokluyor. Çok böyle duyarsız böyle rengsiz, tatsız. Bir kuru bir namaz öyle geliyor ki olmaz böyle. Allah diye yanmalı böyle. Ve o gün kefen almış mıdır? Kefene biçmiş. Yalnız eve geliyor. Şöyle oturuyor bir, bir şeyler falan bakıyor. Gel olmuyor böyle. Şimdi başlıyor tefekkürü mevdini böyle. ölüm hatırlamaya böyle. Ben öldüm diye böyle. Biraz yıkanacağım. Kendim yıkanmışlar ben. Öldüm böyle diyor. Ne diyor? Bir soğuk dökülüyor. Kuşapsal diyor böyle. Öldüm. Şimdi ne olacak halim diyor? Kefen bana girecekler diyor. Ben kefeni giyemiyorum derim böyle. Kefeni diyor bu böyle. Kefeni giyiyor. Şimdi ne olacak? Namazın kılınacak. Ya samazını kıldım ya. Namazın kılındı. sen neresi? Mezara görülmek faslı geldi. Bismillah diyor. Kefenli beden şıplak kefene giymiş mezara iniyor muhtemelen böyle Işık yok ama kandili söndürmüş mühtemelen karanlık böyle içine i̇şte giriyor hani külme tarafı böyle sağına yatıyor tam mezar böyle kefen içerisinde karanlık o da sessiz sakin kimse yok civarında da. korkma başlıyor ama bakıyor gerçek mezar tam mezar kefene giydi Kevene gidiyor, meçheden de korkma başlıyor. Çift yok, çesh yok, kimse yok. Karanlıkta, tazyik karanlıkta. Ne biz korkuyor böyle? Çok korkucuk, kork, korkucuk. Kork, ah hani biz ah diyor, ah hani biz ah diyor böyle. Tamam şu anda kalka, ayağa kalkmaya gücüm var, çıkma gücüm var ama gün gelecek, ben mezar koyacaklar, bizi mi O zaman ayağa kalkamayacağım. Ulan yani çıkamayacağım. Bu mutlaka olacak. İşte olur mu? Ben kabul edeyim bunu. Diye. Şimdi mezarlayayım böyle. Gerçekten çok korkuyor muhtemelen. Yani böyle. böyle korkuyor ki artık tam ölüme inanıyor. mezar inanıyor. Nefsiz duygular sönüyor. Nefsiz duyguları böyle. nefsi içtikleri böyle tam sönüyor. Peki diyor. Bandur abimle tekrar bir yeni hayat verdi. İmtihan için. Benim tek dünyaya gönderdiği Bakayım ne yapacağım? Dönüyor tekrar çıkıyor muhteremden. O kefin ile abdurduyum zaten. Namaza duruyor böyle. Allahu ekber. O sanki mezardan çıkmış gibi oluyor ben böyle. Sanki değil oluyorum böyle. Ben çıkmış gibi kefen üzerinde. O da karanlık ses sedaip bir şey yok. Tek başına mezarda çıkmış gibi oluyor. bakıyorsun namazı farklı namaz alışlar böyle. İyi, öyle okuyor ki böyle, İyyâken nâbudu ve iyâken estâîm. İdine sıraltar müstâkıyım. Öyle okuyor böyle, öyle okuyor böyle. Arada bir kalip basırınca bunu tekrarlıyor, uyguluyor bunu. Sıra müstâkıyım. Buna gerçekten böyle, güzel makam oldu Allah'a emanet olunca bir şey var. Allah'a emanet olunca Fatiha.